Muhterem hocam namazlarımı mümkün olduğu kadar camide kılmaya özen gösteriyorum. Bir aylık zaman içinde iki defa sabah namazı için camiye gittim. Cami kapalı olduğu için eve geldim, evde kıldım. Camide kılmaya niyetlendim ama kılamadığım namazımın sevap derecesi camide kılınma gibi olur mu yine demişler. Bir hadisi şerifte Peygamber aleyhissalatu vesselam buyuruyorlar ki, مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْ بِهَا فَلَهُ عَشْرُ اَمْسَالِهَا Yani bir kişi bir iyilik veya güzel bir amel, salih bir amel yapmaya niyet eder ama yapma imkanını bulamazsa o sevaplı ameli, o güzel ameli, o salih ameli işlemiş gibi sevap kazanır. Şimdi bu kardeşimiz de niyetlenmiş sabah namazını kılmak için kalkmış hı hı. camiye de gitmiş. Ama cami kapalı olduğu için kılma imkanını orada bulamamış. Dönüp eve gelmiş, evinde namazını kılmış. Camiye gitmiş, cemaatle namaz kılmış gibi sevap kazanır inşallah.